Kaydet, Arabım. Kartımın numarası elli bin. Çocuklarımın sayısı sekiz. Dokuzuncusu da yolda. Yaz sonunda burada Kızıyor musun? Kaydet, Arabım. Taş ocağında çalışıyorum, emekçi yoldaşlarımla. Çocuklarımın sayısı sekiz. Giysilerini. Defterlerini Taştan çıkarıyorum ekmekleri Sadaka bekleyecek değilim Kapında Konağının önünde küçülecek değilim Kızıyor musun? Kaydet Arabım Adım var yalnız Yoktur soyadım Bu diyarda Öfke kazanında yaşayan En sabırlı insanım Zamanın doğuşundan daha eskiye Yılların bilinmesinden daha eskiye Selvilerden, zeytinlerden Daha eskiye uzanmıştır köklerim Kara saban süren bir ailedendir babam Soylu efendilerden değil Ve dedem bir çiftçiydi Ne nesebi belliydi, ne şeceresi Kitap okumadan önce Güneşin yükselişini öğretirdi bana Evim bir koruyucu kulübesi Dallardan ve kamışlardan Rahatlattı mı seni bu durumum Adım var yalnız Yoktur soyadım Kaydet, Arab'ım Saçlar kömür karası Gözler kahverengi Ayırıcı niteliklerim Başımda kefiyemin üstünde bir ıkal Ayalarım sert mi sert Kaya gibi Tırmalar neyi tutsa Adresim Sokakları atsız Unutulmuş bir köydenim Silahsız Taş ocağındadır Tarladadır tüm erkekleri Kızıyor musun? Kaydet arabım sen yağmaladın bağlarını atalarımın sürdüğüm çocuklarımla sürdüğüm toprağı sen yağmaladın bana ve torunlarıma hiçbir şey bırakmadın şu kayalıklardan başka ve diyorlar ki hükümetiniz bunları da alacakmış öyle mi öyleyse kaydet kaydet birinci sayfanın en başına Nefret etmem insanlardan Hiç kimseye saldırmam Ama aç kalınca Yerim etini toprağımı gasp edenin Yerim Kolla kendini Kork benim açlığımdan Kork benim öfkemden Kolla kendini